1771 numaralı konu, Huzeyfe bin Yemin radiyallahu anha'nın hutbeleri, Ebu Abdurrahman Es Süleymi şöyle anlatıyor, Bir cuma günü babamla birlikte cuma namazını kılmak üzere bulunduğumuz yerden bir fersa uzaklıktaki medayine gittik, o sıralar Huzeyfe bin Yemin radiyallahu anha orada valilik yapıyordu, kendisi minbere çıkıp Allah'a hamdüyü senalar ettikten sonra, kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı, kamer,